Herkese merhaba, ben Hasan Turgut, 95.0 Açık Radyo'da. Ben Buradan Okuyorum'un yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ee, bu haftaki programımızı 21 Mart Dünya Şiir Günü'ne ayırdık. Bu kapsamda dört şairi ağırlıyoruz. Sevinç Çalhanoğlu, Selcan Peksan, Murat Çelik ve Gökhan Bakar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Hasan. Merhaba. Merhaba. Merhabalar Hasan. Konuklarımız hep birlikte Edip Cansever'in Umutsuzlar Parkı şiirini okuyacaklar. Ee, biz program iki bölüm ayırdık bugün. İlk bölümde ben Umutsuzlar Parkı kitabı hakkında genel bir çerçeve oluşturmaya çalışacağım. Ardından ikinci bölümde sözü şair konuklarımıza bırakacağım ve onlardan Umutsuzlar Parkı'nı dinleyeceğiz. Ee, başlamadan önce kısaca konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sevin Çalhanoğlu Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Gezintide bir ev, evde bir gezinti. Ed Vefal, A Promenade at Home ve My Life in Curves Recently isimli kitapları bulunuyor. Murat Çelik, Selçuk Üniversitesi Türk İlevi Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Evde Yoktum ve Öykülem gibi yayınları hazırladı. Eve Dönmeyen Hayvan kitabıyla 2020 Yunus Nadi Öykü ödülünü aldı. Everest Yayın Evi'nde çalışıyor. Kitapları şöyle. İhtimal yüce, Taşra Bitki Örtüsü ve Parseller. Planlı yapılmadık. Epey. Eve dönmeyen hayvan, bir şey bitsin, bir şey başlaması da olur. Selcan Peksan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Mağara bar vardır, insandan sonra Bitki Kökleri İnsan Ağı adlı üç şiir kitabının yanında Çalışmanın Evremi ve İşin Sonu adlı bir inceleme kitabı da bulunuyor. Gökhan Bakar, Marmara Üniversitesi Huk Fakültesi'nden mezun oldu, avukatlık yapıyor. Şiirleri ve öyküleri çeşitli mecralarda yayımlandı. İlk kitabı sahipsiz şeyler 2021 yılında Everest yayınlarından çıktı. Ee, programın ilk bölümüne başlayalım o zaman. Şimdi bildiğiniz gibi e, Umutsuzlar park Edip Cansever'in dördüncü kitabı. ilk baskısını 1958'de Tepe yayınlarından yapan kitabı. Esasında ikinci en e, Türk şiirinde güçlenme eğilimi gösterdiği bir dönem en etkili örneklerinden biri olarak düşünebiliriz. Cansiver'in ikinci yeni bağlamında yazdığı ilk metin olan Yer Şekimi Karanfil'den bir yıl sonra yayınlanan bir metinden söz ediyoruz burada. Hakeza aynı yıl Cemal Süreyya'nın Vercinkası, İlhan Berk'in Galile Denizi ve bir yıl sonra da Turgut Uyar'ın Dünyanın En Güzel Arabistanı, Sezai Karakoç'un Körfez ve Ece Ayhan'ın Denizleri isimli kitapları da yayınlanacak biliyorsunuz. Peş peşe çıkan bu kitaplar ikinci eninin doğuşunu hazırlayan sembolik metinlerdir diyebiliriz temelde. Dolayısıyla Umutsuzlar Parkı'nın da üretildiği bu tarihsel momentumu geri plana iterek konumlandırmak zordur. Kitap 1958'de yayınlandıktan bir yıl sonra dönemin en tanınan eleştirmenlerinden biri olan Asım Bezirci'nin de radarına girmiştir nitekim. Bezirci, Yeditepe dergisi için e, Edip Şanser'le bir söyleşi gerçekleştirir. Bu söyleşi önemli e, çünkü ikinci elinin söz konusu dönemde nasıl alımlandığına dairdi. Bariz işaretler sunar bize. İkinci yeni şiirini daha sonra ikinci yeni olayı isimli e, meşhur kitabında sert şekilde eleştirecek olan Asım Can e, Cansever'e yönelttiği sorular aslında Türk şiirinde yeni bir fenomenle de karşı karşıya olduğumuzun işareti gibidir. E, bu söyleşte Can Cansever'e neden Mutsuzlar Parkı diye sorar ilk etapta. Cansever'in yanıtı ise şöyledir. Bir toplumu anlamak için en önce o toplumda yazılmış şiirlere bakmalı. Baskının ya da özgürlüğün, ilginin ya da ilgisizliğin, mutluluğun ya da mutsuzluğun bunca etkisini görebilirsiniz o şiirlerde. Eğer bir topluma insan olarak sokulmuşsak, sanatçı olarak da sokulmuşuz demektir. Umutsuzlar Parkı böyle bir alanda gelişiyor. Çevresinden başlayıp evrensel konulara el atıyor. Geleneklerinden silkinmiş, bağlantılarını yitirmiş insanlara yanıtlar hazırlıyor bir bakıma. Onlara karşı çıkarak değil, aynı durum içinde. Onlara katılarak. alsın Bezirci başka bir sorudaysa şu tespiti yöneltecektir Edip Cansever'e. Umutsuzlar Parkı'na günümüzün çoğu mutsuz, bunaltılı, tedirgin insanının serüveni sayıyorum ben. Buna kahramanı çağdaş insan olan bir öykü de diyebilirim. Cansever bu tespit karşısındaysa şunları ifade edecektir. Bunaltı, tedirginlik sözcükleri tek başına düşünülürse bir eksikliği, güçsüzlüğü, yüreksizliği işaret ediyor sanki. Öyle ya günümüz insanı sadece bu kavramların kölesi midir? Rahatlarına düşkün insanların barınağı mıdır dünyamız? Buna evet demek zor. Yoksa kişinin kötülüğe, baskıya, bağnazlığa karşı duruşunu nasıl yorumlardık? Demek hesapta başka şeyler de var. Varlığımızın koruyucusu olmaktan vazgeçemiyoruz bir türlü. Daha doğrusu bütün yönelişlerimizin, bütün çabalarımızın anlamı bu. Bunaltılar, mutsuzluklar, tedirginlikler de aynı oranda artıyor. Umutsuzlar Parkı'ndaki kişileri umutlarına yön arayan kişiler olarak bellemek daha doğru olur. Buradan bakıldığında e, Cansever'in yanıtlarını bir tersine çevirme tavrının baskını olduğunu söyleyebiliriz kolaylıkla. E, umutsuzlar Parkı'ndaki insanların toplum nezdinde tekinsiz, daha önce farkına varılmamış ve tanınmamış olduklarından söz ediyordur şair burada. Cansever'in kendisini de bu insanlardan biri olarak gördüğünüz savunabiliriz ayrıca. Zira Bezirci'ye verdiği yanıtlarda bu insanlara karşı olmadığını, tam aksine pek çok konuda onlara katıldığını söyleyen de odur. Bezirci'nin umutsuzluk tespitine muhalefet eden cansever, umutsuzluğu değil esasında umudu işlediğini, onu toplumda yeniden canlandırmak istediğini belirtir ısrarla bu söyleşide. Umutsuzlar Parkı, umutsuzluğun egemen olduğu bir yer değildir sonsuz bir umut arayışının, onca tedirginlik, bunaltı ve mutsuzluğa rağmen umuttan vazgeçmemenin, onu diri tutma talebinin mekanıdır şaire göre. Yılgınlığın, kendi kabuğuna çekilmenin, sinikliğin değil, dirimin, açıklığın ve kamusallığın mekanı. Umudu büyütecek olanlar da yine umutsuzlardan çıkacaktır cansevere göre. Zaten kitabın İnsan, Sana Güveniyorum Saygılarımla dizesiyle bitmesi bu bakımdan oldukça manidardır. 1958'de yayımlanan Omusuzlar Parkı'nın herkesi hatırlattığı çok önemli şeyler olmalı bana göre. Cansever'in vaadini sadece kitabın üretildiği döneme hapsedemeyiz. Yaşam var oldukça mesajını sunmaya devam edecek bir vaatten söz ediyoruz. Bugünlerde insanın, toplumun ve en önemlisi de kozmosun yara aldığı bir eşikten geçiyoruz ancak Umut arayışımız da kesintisiz şekilde devam ediyor. Kozmos'u titretecek eyleme ulaşmaya çalışıyoruz hala. Umuttan vazgeçmenin kendimizden vazgeçmek anlamına geldiğini çok iyi öğrendik. Bugün Dünya Şiir Günü'nde umudu hatırlatan, çoğaltan ve ötekilere bulaştırmaya çalışan bir kitabı seçmemiz de biraz bundan. Şiir iyi ki var, iyi ki umudu diri tutmak için şiire ihtiyaç duyuyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Şimdi söz sırası sizde. İkinci bölüme başlayabiliriz. Teşekkürler Hasan. Bu giriş için olağanüstü. Şimdi başlıyorum. Biliyorsunuz parkların sizi çağıran tarafları insanın gizli karanlık köşeleriyle oranlı. Orada saklanıyor onlar. Çünkü her türlü saklanıyorlar orada. Bir yağmur öncesinin loş sokaklarıyla, dağınık mavisiyle gözlerinin... Sevgi vermez kadın uçlarıyla, korkuya, sadece korkuya sığınmış olarak eskimiş, kurtlanmış ikonlarıyla kiliselerinin yalvaran bakışlarıyla nasıl da serimsiz, en kötüsü, belki en kötüsü bir duygu açlığıyla soluyarak parklara yerleşiyorlar. Parkların onları çağıran köşelerine, bir karıncayı selamlıyorlar, vesile siyah. Ocak aralarından çömelmiş, öyle sakin selamlıyorlar. Günaydın diyorlar atılmış bir kağıt parçasına. Kuleler yapıyorlar ayak parmaklarından. Birinci katta bir kibrit çöpü oturuyor. Acılar alıp veriyor dünyadan. Dillerini gösteriyorlar, disk kapaklarını. Bir sıkıntı şiiri gibi, sıkıntı, işte, tam orada duruyorlar. Bu kimin duruşu? Bu sizin en gülmediğiniz saatlerde. Her cümlede iki tek göz. Bu kimin? Ya da kim korkuttu bu kadar sizi? Bu nasıl sevişmek üstelik bu kadar hızlı? Ya da tam tersine. Boş vermek öperken. Severken boş vermek sevmelere. Sulardan ürpermek gibi dokununca. Ya da ben kimi sarmışım böyle kollarımla? Kime söz vermişim? Biraz unutmak gibi. Denir mi? Ama hiç denir mi? İş ben. İş öyle kimsesizliği Kendimi saymazsam. Hem niye sayacakmışım kendimi? Çünkü herkese bağlı. Çünkü bir yığın ölüden gelen kendimi. Konuşmak. Konuşuyorum. Alışmak. Evet, alışıyorum da. Süresiz, dıştan ve yaşamsız resimler gibi. Ne çıkar sanki sardıysam sizi kollarımla? Unutmak. Belki de unutmak olsun diye mi? Onu da tatmak gibi. Oysa ne bir evim oldu, ne de bir yerim var şimdi gidecek. Ama gitmenin saati geldi. Kirli bir gömleği çıkarıp asmak, yıkayıp kurutmak ister ellerimi. Su içmek, saati kurmak ve sebepsiz dolaşmak biraz da. Açınca camları, diyelim camları açtık ya sonra? Sonrası şu. Ben bir camı bir perdeye açmış adam değilim. Bilirim ama çok bilirim kapadığımı. Öyle iş olsun diye mi? Hayır. Bilirim içeride kendimi bulacağımı. Dışarıda görüldüysem inattan başka değil. Evet, çünkü bu karanlık işime engeleni. Kendimi saklıyorum ya. O bir yön öyleden gelen kendimi. Oramı buramı dürtüyorum. Bunu sahiden yapıyorum. Ve açıyorum bütün muslukları. Diyorum sular mı böyle? Sular mı olmalı? Ne geldiği, ne gittiği yer belli. Olmuyor. Gene kendimi düşünüyorum. Alıştım. İstemiyorum. Binlerce. Ama binlerce yıldır yaşıyorum. Bunu göklerden anlıyorum. Kendimden anlıyorum biraz. İnsan. İnsan, insandan ne iyi ne de kötü. Kolumu sallıyorum yürürken. Kötüysem yüzümü burpuşturuyorum. Çok eski bir yerimdeyim. Çürüyen bir yerimden geliyorum. Öldüklerimi sayıyorum. Yeniden doğduklarımı. Anlıyorum ama yepyeni anlıyorum bıktığımı. Evlerde, köşe başlarında değişmek diyorlar buna. Değişmek. Biri mi öldü, biri mi sevindi? Değişmek koyuyorlar adını. Bana kızıyorlar sonra. Ansızın bana. Kimi ellerini sürüyor, kimi gözlerini kapıyor yaşadıklarıma. Oysa ben. Düz insan, bazı insan, karanlık insan. Ve geçilmiyor ki benim duvarlar, evler, sokaklar gibi yapılmışlığından. Bilmezler, kızmıyorum. Bunu onlardan anlıyorum biraz. Erimek, bir olmak ve unutulmak içindeki onlardan. Ya da bir başkaca şey. Ben kendimi ayırıyorum. O yapayalnız olmaktaki kendimi. Böyleyken akıp gidiyorum bir nehir gerçeği gibi. Sanki ben upuzun bir hikaye, en okunmadık yerlerimle yok artık. Sıkılıyorum. Biliyorsunuz size geldim sadece. Kapınızdan aldım. Ballı çöreklerinizden. Peki bu sevinmek niye? Girdim ki içeriye yıllardır soyunuyordunuz ve işte giyiniyordunuz yıllarca. ''Bir Mısır, bir Roma, belki de bir Yunan elleriyle, eski bir insandınız. Merdiven diyordu. Her eski, daha bir eskiyi uyarıyordu. Otlar ve geyikler duruyordu tanımsız sadelikler içinde. Sesler mi? Acı sesler geliyordu, erkeksiz, yanık. Bir türlü bakıyor, gene bir türlü soluyordunuz işte. Düşündüm ama merdiven diyordu. Olmazdı. Sanki gıcırdamasın, ürpermesindi bir yerimiz.'' Biliyorsunuz olmazdı. Ağzımız koksun ama koksun. Biz iğrençliğe da Yatalım. Leş gibi yatalım. Öylesine alıştığımız ki bu. Bir kumru bir kumruyu tamamlasın. Bir yılan bir fare bir deliği kapasın bu. Sadece bu. Bak göreceksin nasıl da ayrılmak istiyoruz sonra. Nasıl da kaçmak istiyoruz birbirimizden. Yeniden, yeniden, yeniden. Yeniden hazırlanıyoruz. Sanki bir güzelliği ödüyoruz. Belki bir güzelliği ödüyoruz. Biz olmayan insanlarız ya da çok kuşkuluyuz. Böyle. Nereden geldiniz? Tam sizi soracaktım. Böyle. Biraz da soğuk almışım. Biraz da içki. Biraz da bahçe. Yukarı çıkalım. Hadi çıkalım. Annem çay pişirir size. Çünkü o bizim yukarıda her zaman bir mavi olur. Güneşler girer çıkar ellerinize. Biriyle konuşuyorsunuz. Olmayan biriyle. Hadi sevinin. Kim bilir belki de buluşursunuz söz verip sizi bekletenlerle. Sonra da çıkarız. Niye olmasın? Bahçeye çıkarız birlikte. Otlara basarız, dallara değeriz. Bunları hep yaparız. Biraz da susmalıyız. İnsan bir şeyler aramalı kendinde. Dedim ya, annem de var. Ama çay pişirmez size. Durur da durur işte yıllanmış heykeller gibi. Bilmem ki, bilmiyorum da. Belki de benim annem yok. Belki de öyle beyaz ki. Alış, alışmış görünmezliğe. Nereye gidiyorsunuz ama nereye? Sanki biz olmayan insanlarız. Biraz da kuşkuluyuz. Ya da çok kuşkuluyuz. Böyle. Yüzümü size çeviriyorum. Siz misiniz? Elimi suya uzatıyorum. Siz misiniz? Siz misiniz? Belki de hiç konuşmuyorum. Belki de kim diye sorsalar beni. Güneşe, çarşıya, kadehe uzatacağım ellerimi. Belki de alıp başımı gideceğim. Biliyorsunuz ya. Bir ağrısı vardır gitmeyin. Nereye ama nereye olursa gitmeyin. Hüzünle karışık bir ağrısı. İşte bir denizdeyim. Dalgalar ortasında. Kim olsa denizci der. Denizden anlayan der bana. Adımı bilmeden der. Adımı bilmeden. Şafaklar kadar güzel adımı. O zaman bir kıvrılandır. Bir kuruyandır dudaklarım. Ve gittikçe sıkılmaktır ülkesi sıkıntının. Sanki bir yokluğa, bir çaresizliğe bakar gibi. Nice yüzler görürüm, nice değişik kıyılar. İnsanı, o kayalar gibi sert insanı, bekledikleri kadar. Bir ağız, bir tütün, bir mızıka gerçeği gibi. Varınca kıyıya birden, değilsin artık gemici. Bana bir şeyler söylediniz, anlamadım. Bir cümle, bir iyi söz, gene anlamadım. Doğrusu hiç anlamadım, siz ne demiştiniz? Ben ne demiştim? Ve çekip gitmiştim sonra. Öyle ya, niye hiç? Değişmedi bakışlarınız. Bitmedi diyorum. Bitmedi şaşkınlığımız. O gün bugündür işte ben mesela çok usta bir avcının gözleri karşısında bir çocuk olarak taptaze oyuncakların ve çok ölçülü saatlerinde ev kadınlarının ki birdenbire açılan kucaklarında bitmedi. Ama bitmedi şaşkınlığımız. Bitmedi anlaşıp soyunduğumuz gün o beyaz bir taşı kaldırdığımda o akıl almayacak yaşayış. Tanrı'yı sorduğumda, olur ya günün birinde Tanrı'yı, odama kapanıp saydığımda ayak parmaklarımı, kapımı çaldıklarında, bunu size söylüyorum, anladınız? Kaykılmış, büyümüş gözleriyle onların, kim der ki yalan ve yalandır orada konuştuklarımız, bitmedi, daha bitmedi şaşkınlığımız. Üstelik bitecek gibi değil, biri kopmuş ayağından, biri biri koptmuş kimsesizliğinden sımsıkı tuttuğu dönerken köşeyi elinde bir bıçakla ve öldürmek isterken kimyse kimi gülünç sebepsiz bilinçaltı. ama tutalım koyvermiyelim tutalım koyvermiyelim bırakın kibarlığı yanılmak kolay üstelik çok belli işte yanıldığımız bitmedi diyorum bitmedi şaşkınlığımız paralar bozduruyoruz gereksiz eşyalar alıyoruz bu yüzden içtikçe içiyoruz o çocukluk günlüğünün yüzüyle birime öldüne serviler, mezar taşları, kalabalık ya da bir masal mı söyleniyordu? Hiç mi bitmeyecek bir masal. Kim bilir ne oluyordu gene? İşte bir sevgilinin bırakıp gitmesi üzerine, apışık kaldığımız, yatı verdiğimiz yemekten sonra saatin kaç olduğu üstelik sorulmaz ki. Sabaha kadar, sabaha uyuyup uyandığımız bitmedi. Diyorum bitmedi şaşkınlığımız. Evlere sığamıyoruz. Öylesine büyüdü ki vücutlarımız ve konuşmalarımız öyle büyüdüler ki peşi sıra. Hani hep bir olup da eve taşıdıklarımız, kahveden, meydandan, sokak içlerinden bulup da çıkardığımız konuşmalar. Biri geliyor, sözü değiştirin. Yürüsek açılırdık. Bu ne uzun bakmak kendinize? Ağzım mı kokuyor ne ya? Çok kötü bir günümdeyim. Akşama bezik, evet. Siz ne içerdiniz? Annem mi? Çok sevinecek. Belki de sinemaya gideriz. Bilirsin erken kalkmalı yarın. <gülüyor> Yok canım. Siz yarın deyince aklıma ölmek geliyor. Katıla katıla ölmek. Bana kalırsa? Evet size kalırsa. Bana kalırsa şimdiden eğlenelim. Sus. Bir geliyor. Biri geliyormuş. Sözü değiştirelim. Yengemin başı ağrıyor. Tek sebebi büyümek. Masalar, tabaklar, hani şu kirazlar koyduğumuz. Kalmadı adım atacak yer bu yüzden. Oğuz'a söylemeli, bir daha çiçek getirmesin. Lale de saçlarını kestirmeli. Sonra gereksiz eşyalar var. Bir gün oturup konuşalım. Örneğin şu hasır koltuk neye yarıyor? Bana kalırsa babamın mineli saati. Tek başına bütün bir odayı dolduruyor. Hele annemin güneş gözlükleri. Yarından tezi yok. Çakımı, kol saytı eldivenlerimi, a, Aa kitaplarınız bitmedi. Daha bitmedi şaşkınlığımız. Üstelik bitecek gibi değil. Çok yaşlı bir kadın yine eriyor. Düpedüz ilgisizlik, bisiklet yarışları, akşam gezintileri. İnsan ne güzel eğleniyor. Sularda aynalar oluyor, otlarda yeşillik. Bir hırsız giriyor ellerinize, polisler hırsızı kovalıyor. Daha akşama çok var, olsun. Biri sizi öpmeye hazırlanıyor. Bense berbere uğrayacağım, şu saçlarıma bakın. Üstelik bilmiyorum bu şarapları nasıl içiyoruz. Balıkları nereden geliyor soframızın ele? Yıllardır ama yıllardır neyi koysalar önümüze? Alıştık. Sadece bir türlü bakıyoruz. İşte biz böyle yapıyoruz. Ya ne yapmalı? Diyor annem bu geçkin çizgileri. Yıllardır aynı evdeyiz. Bunu ne yapmalı? Babam ve ne yapmalı? Diyor bu bir yığın geleneği. İşte bir sahnedeyiz. Ev, gelenek, duygulu kadın. Bense ufacık taşlar üzerinde bir ufacık şey olmanın, bir pencere beyaz, bir karanlık mayhoş, ne iyi. Sürüyle odalar, sürüyle gülüşler, sürüyle konuşmalar, ne yazık. Vakit de yok kurtarmak için geleceği. Düşünsek bile şimdiden, düşünemiyoruz ya. Üstelik ne çıkar bundan ve ne katardı yaşamamıza? Hiçbir şey. Çünkü ne varsa içimizde gelecek için, sanki bir öyküsü bu hayatı süslemenin. Soframız, yatak odalarımız, lambalarımız, annemin tarih kitapları, babamın güneş gözlükleri, kuyular gibi işte, şişeler sarkıttığımız yaz akşamları, tavan arasındaki boşluk, gölgesi karşı duvarın, kırlangıç yuvaları, yüzümüzden cins kanatların geçtiği, kavunlar, karpuzlar yardığımız, o yemekten ayrı düşündüklerimiz o. Bir şey mi kaybettik öyle? Kim bilir bize neler eklediği. Sonra bir bıçak gibi durdu sarısı içe çökmüş lambaların babamın kaşları çatık annemse düşünceli kim bilir ne olduydu gene diyelim bir yoksulluk önceliği belki de hiçbiri değil canım sıkılmak istemiş o kadar annem ve ne yapmalı diyor bu geçkin çizgileri böylece bir sahne daha güneşler alışmak ve biz sanki bir tramvaya bindik az sonra ineceğiz aksilik bu ya diyelim ansızın bozuldu tramvay indik ve yeniden beklemeye koyulduk hepimiz. İşte bir sahne daha. Bir sigara yaktaydı babam. Annem saçlarını düzeltti. Bir şeyler gösterdiydi eliyle. Biz ise kısa bir oyun tutturduk. Sevince etmek için. Öyle bir sahne ki bu. Anladık, sevdik ve unuttuk her şeyi. Sonra bir tramvay daha geldi. Size baktığım yol uzamakta. Kendime baktığım yol uzamakta. Yoruldum, bunaldım. Canım sıkılıyor. Eve dönmeliyim. İyi bir yemek, uyumak istiyorum sonra. Yok eğer uzayıp gidecekse bu iş, derim ki vakit erken, Hava da güzel nasıl olsa, çocuklar görürüm, uzağa bakarım, Saçlarımı tararım hiç değil. Belki de biri seslenir, güneşler, güneşler tutan uyruğunda, Bir resim görürüm ya da, ortalık inceydi biraz, Ya da resim gördüm köşede, antikacıda, Ve düşündüm diyelim yanında bizim şamdanların. Bir uyuşma olacak annemin saçlarıyla da. Ne zaman? Elbette sabahları. Sabaha baktığım yol uzamakta. Uyumak, nasıl uyumak daha bilmiyorum. İki perde arası soğuk bir limonata. Belki de çıkınca evden taşıtlar beklediğimiz ve taşıtlar beklediğimiz durakta. Birini gördüğümüz ya da geveze, kaypak, sıkıcı, bitmesi bir olayın ölüm mü geliyor aklınıza? Kim bilir belki de ölüm. Ama korkmayın, bütün iş korkusuzlukta. Öyle ya, Hadi binde ölmek gümüş şamdanların, Habi bir cellat elinde. Gözleriniz kapalı. Belki de yürüyorken iki taşıt arasında, belki de bir intihar, güzdü, çiçekler vardı. Şişman bir adam kulaklarını tutuyordu dünyada. Dünyaya baktığım yol uzamakta. Ve biraz düşünsek mi? Alıştık nasıl olsa. Kim bilir neyi istiyorduk, neyi anmıştık az önce. Dönsek mi dersiniz? Gene dönsek mi oraya? Oraya baktığım yol uzamakta. Ya da bir bahçedeyiz. Üstelik kadınlar vardı. Ağzınız, çatallar, tarçınlı pasta. Ya da bir toplulukta. İyi yaptınız. Bu çok hoştur. Size söylüyorum. Yaramaz çocuk. Beni ne sandınız? Evde mi? Hayır. Limonlukta. Ve hemen kalktınız. Bir yangın yeriydi orası. Ya da aklınız olacak sizi bir yangın yerine bağladı. Kızgın güneşti. Bir şişe ispirtoyu devirdiniz. Kutsal bir iş yaptınız ve yerleştiniz sizde bu kanına. Belki de bir din devirdiniz. Anneniz, annenizin saçları, gümüş şamdanlar, sabah ışığı vesaire. Ve sanki her olay, her davranış ölümün bitişiinde. İşte evdesiniz. İyi bir yemek. Uyumak istiyorsunuz sonra. İstemek. Neyi istemek daha bilmiyorsunuz. Açtınız radyoyu, ılayan bir ses kanınızda. Av, <Sessizlik> yav, <Sessizlik> Ve kahkalar arasında kahkalar. Orada, aşağıda, tek umut, tek varış, tek kurtuluş gibi ve kaskatı kesilmiş beyaz. Sallanıyorsunuz boşlukta. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ee, uzun ve zor bir şiirdi. Ee, kendi içinde sürekli dönüşen, çeşitlenen bir şiir okudunuz hakikaten. Ağzınıza emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Ee, hem bunu paylaşmak arkadaşlarımızla hem çalışırken de çok keyif aldık. Çok teşekkürler vesile olduğun için. Anne teşekkür ederim Hasan. Ee, çok teşekkürler Hasan. Keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün ben buradan okuyorum da Dünya Şiir Günü konulu bir program gerçekleştirdik. Konuklarımız Sevinç Alhanoğlu, Selcan Peksan, Murat Çelik ve Gökhan Bakardı. Herkesin Dünya Şiir Günü'nü tekrar kutluyoruz. Diğer bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.